Kişafem'in çok sevgili dinleyicileri bazen bana soruyorlar hocam sen gerek konuşmalarında gerek yazılarında Osmanlı efendilerinden İstanbul efendilerinden çok söz ediyorsun. Bize bunlardan bazı isimler verebilir misin diye soruyorlar ben de onlara diyorum ki bu öyle özel bir şahıs değildir İstanbul efendisi sözü bir kavramdır bir mefhumdur bir tiptir. Yoksa Ahmet Mehmet Ali Veli diye isimler verilmez. Öyleyse biz de bu sohbetimizde İstanbul Efendisi'nin tarifini yapmaya çalışalım ki, daha doğrusu usta bir terzi itinasıyla elbiseyi dikelim ki, kimin üzerine olursa o giysin, böylece İstanbul Efendiliği de ortaya çıksın. Evet, eski İstanbul Efendisi'nin, Ölümünü gazeteler vefat sütunlarında yazmazlar. Böyle diyor İstanbul'la alakalı eserler kaleme alan bir yazarımız. Yani çünkü o bir kişi değildir, bir tiptir. Doğru. Eski Türk centilmenliğinin, eski Türk nezaketinin ve kibarlığının örneği odur denilebilir. Soy bakımından belki İstanbul'a mensup değildir bu insan. Belki. İstanbul'da da doğmamıştır. Aslı Anadolu köylüsü, bilemedik, hadi diyelim bilemediniz Anadolu kasabalısı da olabilir bu insanın aslı. Hatta yalnız çocukluğunu değil gençliğinin bir bölümünü de Türk ülkesinin, Türk memleketinin başka yerlerinde geçirmiş bulunabilir. Fakat İstanbul efendisi geçen yüzyıla kadar İstanbul'da toplanmış olan seçme Türk toplumunun damgasını almıştı. Onun tutumu gerçekten dürüst ve ölçülü bir nezakettir. Bundan dolayıdır ki İstanbul Efendisi sevgili dinleyiciler daima ve herkes tarafından saygıya hak kazanır. Onun sözü sohbeti her vakit yerinde davranışları ölçülüdür. Yani bir insanın İstanbul efendisi olup olmadığını konuşmasından, giyiminden, kuşamından, hareketlerinden, yürümesinden, tavrından, efendim, yemek yişinden, ikramından vesaire buna benzer hal ve hareketlerinden derhal anlarsınız. O zaten ben buyum. Ben bir İstanbul efendisiyim. Ben bir kibar insanım diye adeta kendisini deşifre eder, ilan eder. İstanbul efendisini uzaktan yakından mutlaka saraya ya da babaliye mensup bulunan rütbeli ve nişanlı bir adam sannetmemek gerekir. Yani nişanlı derken nişanı bulunan efendim işte yakasında omuzlarında. Bazı defa çarşı içinde küçük bir bükkanın veyahut bedestende kapalı çarşıda bir antikacı cam ekanının sahibidir o. Kim? İstanbul efendisi diye bildiğimiz insan. Asma altında orta halli bir tüccar yahut da devlet dairelerinden birinde orta halli hatta sıradan bir memur da olabilir. Onun rütbesi, haysiyeti, onuru, şerefi, şanı, nişanı da içten ve özden gösterdiği nezakettir. Ünvanı ihtimal ki paşa, bey hatta ağdır. fakat... Her halinde öyle bir efendilik vardır ki bu bütün dünya ünvan ve nişanlarının itibarından çok daha üstün ve çok daha itibarlıdır. Peki ama değerli dinleyiciler eski İstanbul efendisi kimdi? Eski İstanbul efendisi üç aşağı beş yukarı bu saydığımız şartları üzerinde taşıyan kimse veya kimselerdi. Efendim, İstanbul efendisini cezalandırmak isterken II. Mahmut saltanatı döneminin bir aralık en nüfuzlu adamı olan meşhur Halet Efendi'nin bir macerasını hazır söz sırası gelmişken anlatayım. Gerçi daha önceki sohbetlerimde II. Mahmut'un müsteşarı diye bilinen ve astığı astık, kestiği kestik olan Halet Efendi'nin nasıl bir insan olduğunu e, uzun uzun anlatmıştım. Ama konumuzla alakalı bir bölüm var ki İstanbul Efendisi'nin nasıl efendi bir insan olduğunu ortaya koyan bir anekdot var ki bu anekdotu Halet Efendi ile ilişkilendirmeden nakletmek mümkün değil. Onun için şimdi Halet Efendi Moralı Osman Efendi meselesine şöyle bir göz atalım isterseniz. Evet Halet Efendi'nin Moralı Osman Efendi hakkındaki bir sözünü şöyle hatırlamak lazım. Halet Efendi evini barkını yıkıp sersefil ettiği halde onurunu şerefini bir türlü kıramadığı bu Osman Efendi'ye karşı daima saygı gösterirmiş. Şimdi diyeceksiniz ki bir insan zulüm yaptığı insana niçin saygı göstersin? Gösterir efendim insan bu. Hem zulüm yapar, hem saygı gösterir, hem gadir eder, hem de ona ikramda bulunur. Aleksi Karel'in dediği doğru galiba, insan bu meşhul. Üstelik bizim bu Halet Efendi de tuhaf bir adam zaten. O kadar zulmetmiş ki haksız yere bir takım insanlara, devlet adamlarına öldükten sonra bile şairler, Adını maalesef beddualarla anmışlar. Ne kendi ettiği rahat, ne halka verdiği huzur, yıkıldığı gittiği cihandan dayansın ehli kubur diye şiirin diliyle kendisini hicbetmişler. İşte bu Halid Efendi Osman Efendi'ye çok zulüm yapıyor fakat gerekli saygıyı da gösteriyor. Bir gün yakınları kendisine, yahu demişler sen bu adamın mevkisini elinden aldın, servetini elinden aldın, sürgüne yolladın. Çoluk çocuğunu perişan ettin, kendisine karşı bu kadar düşmanlığın olduğu halde, kendisine bu kadar azaba düçar ettiğin halde, bayramda, seyranda, belli günlerde karşılaştığın zaman yine de herkesten çok saygıyı sen ona gösteriyorsun. Bunun sebebi nedir? diye soruyorlar yakınlarından birisi. Halet Efendi, bu soruyu soranlara şu cevabı vermiş değerli dinleyiciler. Bakınız çok enteresan bir cevap. Demiş ki haklısınız. ben bu adamı hiç sevmem. Rütbesini, mevkiini, servetini hep elinden aldım. Hatta istersem canını bile almak elimden gelir. Ancak adamın üzerinde bir Osman efendilik var ki... ...adamın üzerinde öyle bir efendilik damgası bulunuyor ki... İşte onu almak bir türlü elinden gelmiyor. Dursun Gürlek'le tarih müsahabeleri Burç Efem'de devam ediyor. Sevgili dinleyiciler her şeyden önce şunu da belirtmek gerekir. İstanbul Efendisi İstanbul'un şık beyi, zübbe beyi ya da külhan beyi değildir. Karıştırmayalım. Onun ne giyim kuşamında ne de kimliğinde ölçüsüz ve savruk bir yön efendim, bulamazsınız. Bulunmaz, mümkün değil. İstanbul Efendisi herkesin yaşına ve seviyesine göre sözünü ve davranışını tartmasını bilir. Büyükle nasıl konuşulacağını bilir küçükle nasıl söz edileceğini bilir efendim orta yaşlarla hanımlarla veyahut başka insanlarla nasıl ilişki kurulacağını bilir yani kendisini ayarlamasını bilen insan söz söylemesini bilen insan karşısındakine itimat telkin eden insan demektir efendi insan evet çevresine mutlaka saygı duygusu veren bu hal bir çeşit seçkinlik terbiyesinin meydana getirdiği bir soyluluk sonucudur. Sevgili dinleyiciler, İstanbul Efendisi çok nazik bir insan olmakla birlikte, onurunu korumak gerektiği vakit, buraya lütfen dikkat buyurunuz, şerefini, onurunu korumak gerektiği icap ettiği zaman, gerektiğinde sözünü esirgemez ve sertçe davranmayı da bilirdi. Yani bu da gerekli zat efendi adam, edepli adam demek öyle mıymıntı ve pısırık adam demek değildir. Hani Süleyman Nazif'in bir sözü vardır, yavaş tükürük, sakal kirletir, insan yeri gelince sert konuşmasını da bilmelidir. İşte İstanbul efendilere bunu da yapıyorlardı zamanı geldiği zaman. Saray ve Baba Ali'nin vaktiyle tanınmış İstanbul efendilerine büyük değer verip riayet göstermesi de bundandır. Demek ki hem padişah hem de sadrazamlık makamı bu türlü İstanbul efendilerine gerekli saygıyı gösteriyor. İsterseniz yeni gelmişken konuyla alakalı bir anekdotu da sizlere nakledeyim. İstanbul'da Cağaloğlu'nda İran elçiliği, şimdiki İran konsolosluğu yapılırken, hatırlayınız Cağaloğlu'ndan yukarı doğru çıkarken tam böyle meydana gelince, gelmek üzereyken efendim işte milli eğitim, Bakanlığının kitaplarının satıldığı binayı da geçtikten sonra efendim sağda büyük bina orası konsolosluk, İran konsolosluğu bu bina yapılırken tam karşısındaki e, şimdiki gazeteciler cemiyetinin bulunduğu bina işte bu konağı yani İran konsolosluğunun tam karşısında yukarı kısımdaki bu konağı da asma altı tüccarlarından böyle şerefli onurlu bir İstanbul efendisi yaptırıyormuş. O zamanki İran elçisi ona şöyle bir haber göndermiş. Yaptıracağı konak bizim elçiliğin manzarasını ve gösterişini kapayacak. Evet adamın endişesi bu. Konak bizim elçiliğin manzarasını kapayacak. Ücreti ne tutuyorsa bildirsin karşılığını fazlasıyla verelim de o efendi bu arsaya bina yaptırmasın. Onu bize satsın. Evet değerli dinleyiciler bakın şimdi İstanbul Efendisi elçiye nasıl cevap veriyor. Şöyle demiş efendi. Elçi hazretlerine söyleyiniz. Başlattıkları bina bizim evimizin denizi görmesine engel olacak niteliktedir. Kendilerine bizim devletimiz istedikleri yerde arsa verebilir. Ben de bedelini fazlasıyla takdim edeyim de bu binayı yaptırmayıp arsasını bana devir buyursunlar. Ne kadar güzel bir cevap değil mi? Evet, olayın dikkate daha fazla değer tarafı da şurasıdır ki o İstanbul Efendisi'nin cevabı Babali büyükleri tarafından duyulmuş. yani Devlet kademesini işgal eden idareciler tarafından duyulmuş. Henüz yeni olan tanzimatın propagandasını yaptığını sanarak kendisine nişan vermek istemişler. Bu hale de eni konu Şaşan Efendi, Bağbali'ye o dürüst nezaketiyle şöyle bir ders vermiş. Demiş ki, değerli dinleyiciler, ben nişana hak kazanmış değilim ki nişanı layık olanlara versinler, beni affetsinler. İşte böyle elçiye bu şekilde cevap veriyor. Demek ki efendim, özetleyecek olursak, İstanbul Efendisi konuşmasını bilen insandır. Gezmesini bilen insandır, yemesini içmesini bilen insandır, alim insandır, alim değilse bile ariftir, hoş sohbettir, nüktedandır. Ne yazık ki düne ait olduğu halde bugün unuttuğumuz o güzel kavramların, efendim o güzel mefhumların arasına İstanbul Efendisi de girdi. Sadece şimdi kitaplarda kaldı, eski mecmuaların arasında kaldı diyoruz ve hayıflanıyoruz ama... Ee, şunu tavsiye ediyorum acizane, dünkü kültürümüzün önemli köşe taşlarından birini teşkil eden İstanbul efendilerinin bugün de toplumda çok ve sık görülür hale gelmesi için dünkü medeniyetimizin özelliklerini, güzelliklerini iyi bilmek gerekiyor diyorum. Ve bir başka tarih müsahebesinde buluşmak üzere hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın.